MÜHBET MUHABBET Yani gemici olduğunuzda illa e, geminiz olması gerekmiyor öyle mi? Tabi ki. Allah Allah. Alıp gerçekten... satıyorsunuz yani. <gülüyor> e, tıpkı simitçi gibi illa simit yemen gerekmiyor. Evet yani şu dünyada bir e, dikili simidim bile yok diye e, hazırlanmak olmaz. Anlıyorum. Bu sevgili gorgonlarımızdan hangisi olsa beğenirsin Cenkçi? O oh, piti piti karamella sebedi, terazi lastik, jimnastik. Ne çıktı? <gülüyor> yani, ölükse. Bravo tebrik ediyorum. Zaten terazi lastiğin sonlara doğru ölükselmesinden de anlamalıydı. Evet diye terazi lastik, jimnastik asla şaşmaz. Bermuda'nın havası söndü. Kızımızın da havası zaten yoktu. İyice bir başka bir sönmüş. Evet Bermuda'nın havasının söndüğünü e, havasını söndürerek e, anlatmaya çalışıp ya, haberi yaşamış. Bermuda'ya Bermuda ya gidip kısa bir konuşma yapmış sanırım. <gülüyor> Pek çok gizemli olaya imza atan Bermuda şeytan üçgeni. Atlantik Okyanusu'nda Porta Rico, Florida ve Bermuda bölgelerinin tam ortasında kalan bu bölgeye ait ilk gizemli olaylar 1945'te duyulmaya başlanmıştı <gülüyor> Tırsın <Tustum> değil mi? <gülüyor> Bir nefes almaya ihtiyacı hissettim cümlenin uzunluğundan mütevellit. Bu Bermuda benim bildiğim yeni yetme gençlerin ama şimdi kim uzun paçasını giyecek? <gülüyor> şeklinde ilk giydikleri pantolonun üstüne olduğu üstlerine olduğunu zannederler. Evet yani e, dizlerin birazcık altından e, kot pantol kesilir ve ona Bermuda şeytan şortu adı verilir. <gülüyor> Bermude olarak da Türkçemize çevrilebilir. Evet. Ve günümüze kadar tam 75 yolcu uçağı ve pek çok gemiyi adeta zamandan silip yok etmişti. Bu, e... Zamandan silip yok etmek <gülüyor> ne güzel bir kavram bu. Bu Bermuda e, şeytan üçgeninin 75 yolcu uçağını e, zamandan silmesi çok mu gizemli bir şey? Yani o uçaklar bir gün tekrar karşımıza çıkabilirler mi? Çıkabilirler Bermuda, çünkü Bermuda zamandan silmiş. Geri döndü. Yani dünyadan <gülüyor> silmiş ki zamandan silmiş. <gülüyor> Colorado Üniversitesi'nden bir grup Amerikalı bilim insanı vukuatleriyle nam salmış Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesinin hava durumuna ait modelleri inceledi. Vukiyatleriyle mi dedi? Evet vukiyat. <gülüyor> vukiyat. <gülüyor> Bu, e, bilim adamları yine üf, ne yapsak Allah <gülüyor> Acayip sıkılıyorum. Hayır onlar bir şey demiyor yani o bilim adamlarının başında bir rektör var sonuçta. Rektör diyor ki evet ne araştırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada gene laklak? Ama rektörüm falan hadi hadi gidin bir şeyler araştırın diye. Ama ne araştıracak? Bir şey kalmadı. Bermuda Şeytan Üçgeni'ni araştırın olsun bitsin. Bu ilk aklına geleni söylemiş. Bermuda Şeytan Üçgeni'ne oraya o kadar uçak orada yok olmuş falan. dipte bulmaya giden dalgıçlar da mı yok oluyorlar? Tabii kim varsa oraya yani artık biz bizden sonra Giden geri gelmiyor e, kimse yani. kimse oraya gitmiyor çünkü e, giden geri gelmediği için aman tırsıyoruz Tırsıyordu, ben de gitmem korkaklar. falan diye öyle bir durum yani. Meteoroloji uzmanları modellerden yola çıkarak bölgede oluşan bulutların adeta hava bombası etkisi yaratan cinsten olduğunu anlayınca ben... Ben bu modellerin e, konuyla alakasını anlıyor bunu. İşte bir başka laf bulamayınca model demişler genelde meteorolojistler e, biliyorsun nerd olur. <gülüyor> nerd? şeytan üçgeninin gizeminde kalkmaya başladı. Bilim insanlarının bölgedeki aydınlanmayan olaylara bilimsel açıklaması ise söyle. Şimdi bir olay aydınlanmadı ya ona şimdi bir bilimsel açıklama getirmek zorundayız. Bunu şimdi sıkacağız. Bak sıkıyoruz. <gülüyor> evet yani onların bir tane şeyi var. Aydınlanmayan olaylar dosyası. Oradan şimdendikisine sıkalım diye. <gülüyor> Dinozorları da böyle sıkmışlardır diye yani düşünüyorum. Tabii ki dinozorlar birbirleriyle kel kel diye <gülüyor> alay ettikleri için birbirlerine girip yok olmuşlardır. Ki bu açıklamayı ben yıllar önce sıkmıştım. Bölgeye ait hava şartlarının yarattığı ölümcül kasırgaların hızının saatte 170 kilometreye ulaşması. Bu da eğer oradaysanız kelemenin tam anlamıyla havaya uçup yok olmak demek. Hı. -hı. Evet yani haber bu. Ayrıca bir yerde Buda'dan bahsettim. <gülüyor> ben fark ettim bir canım Cenk'in beni? Biraz haritler diye <gülüyor> orada son nefesini verince ben de son nefesimi vermiş sayıldım. Evet. <gülüyor> yani umarım bu Ölükse Gorgon'umuzun söylemleri dinleyicilere kadar ulaşmıştır. <gülüyor> biraz, yani gerçekten Ölükse bir söylem. Ulaşması iyi mi bu kızın sesini duyan bir kişiden daha sonra haber anlamıyormuş. <gülüyor> haber bu da şeytan gorgonu. Ceyd ve Muhabbet. Mühit muhabbet.